Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fe la mudille le ve men yudil fe la hadiye le. Ve eşhedü en la illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en abduhu ve billah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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ GEÇEN HAFTADAN itibaren biliyorsunuz Tevhid MÜDAFAASI diye BİR DERSE OLDUK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 Peygamber aleyhissalatu vesselam veda hutbesi çok önemlidir. Niye? Çünkü kendinden sonra ümmetin hafızasında kalmasını istediği şeyleri aleyhissalatu vesselam veda hutbesinde kotlamıştır. Yani 23 yıllık bir davet var ve bu 23 yıllık davetin sonucunda neyin insanların aklında kalmasını istiyorsa aleyhissalatu vesselam en son onu söylemiş ve canlı da bunun üzere vermiştir. Diyor ki aleyhissalatu vesselam, اِنَّ دِمَا اَكُمْ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 davet yapmaya gidiyor. Şimdi ehli kitap kavim ne demek? İlim ehli bir kavim demek. Yani böyle bedevinin şeyi gibi, Arabın bedevisi gibi meseleleri anlamayan insanlar değil. Muazza sorular soracaklar, Muazla tartışacaklar. Aleyhselatu ve selam bunu bildiği için Muazza diyor ki kardeşler, "Keyfe takdi iza uride aleike qadaun?" Sana bir mesele geldiğinde nasıl hükmedeceksin ey Muaz? Sana birileri soru getirdiğinde nasıl hükmedeceksin? "Aqdi bi kitabillah." Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim dedi. Feyinlem tecit fi kitabillah. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan ne yapacaksın ey Muaz? Feybı sünneti Rasulillah dedi. Allah Rasulünün sünnetiyle hükmedeceğim dedi. Feyinlem tecit fi sünneti Rasulullah. Peki Allah Rasulünün sünnetinde de bulamazsan ne yapacaksın ey Muaz? Muaz işte orada dedi ki, iştehdu rai wa la alu. Kendi görüşümle hükmedeceğim, edeceğim ve hiç de umursamayacağım dedi. Ali sallatu ve selam elini Muaz'un omuzuna koyup dedi ki, alhamdulillahı lâ dî رَسُولَ رَسُولِ lima لِمَا Rasulullahı. Allah'a Allah'ın Resulü'nün Resulünü Hakka muvaffık kılan Allah Resulü'nün razı olacağı şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Yani Allah Resulü Muaz'ın bu usulünden razı olduğunu kaydediyor bütün sahabesinin yanında. Önce Allah'ın kitabı yoksa eğer onda dikkat edin buraya yoksa eğer onda Resulü'nün sünneti onda da yoksa artık sana kalmış. Onda da yok ise mesela.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 ''Allah'ın kitabı ile hükmet.'' Yani önce Allah'ın kitabı şayet bulamazsan, bakın bu ifadelere dikkat edin kardeşler. ''Allah'ın kitabında bulamazsan, öyleyse Rasulünün sünneti ile hükmet.'' Onda da bulamazsan eğer, o zaman insanların şeylerini topla, insanların senden önceki salihlerin hükmettikleri şekilde hükmet, ondan sonra sana kalmıştır diye. Aynısını İmam Nesai İbni Mesud'dan da naklediyor kardeşler. Uzatmayacağım size. Aynı lafızlarla İbn Mes'ud söylüyor. Aynısını İbn Abdülber Camiu'l Beyanil İlmi ve Fazlihi kitabında aynısını İbn Abbas'tan naklediyor. Abdullah İbni Yezid, İbn Yazid İbn Abbas'ın fetva usulünü anlatırken aynısını ondan da aktarıyor. İbn Ömer radıyallahu anha, ilim nedir diye sorulduğunda diyor ki el-ilmu selase. İlim üç şeydir. Kitabun natiqun ve Konuşan bir kitap. Allah'ın kitabıdır ilim. Başka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 Ondan sonra kitaba ve sünnete bakacaksınız. İcmanın ne olduğunu biliyoruz değil mi kardeşler? Bütün alimlerin fikirlerinin ittifak ettiği konudan bahsediyoruz. Şeyhul İslam ibn diyor ki fetavada biraz önce size aktarmış olduğum bütün rivayetleri söyledikten sonra bu rivayetler diyor İbni Mesud'dan, Ömer'den, İbni Abbas'tan sahihtir. Ve bunlar diyor selefin fetva verenlerinin arasında meşhur olanlarıdır.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 Bakın biz buradan anlıyoruz ki kardeşler, ihtilaf demek ki İslam ümmetinin arasında vuku bulacak. İhtilaf, ümmet arasında vuku bulacak. Allah Azze ve bir ayet-i kerimede diyor, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ Senin Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir ümmet yapardı.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 sizden önceki milletlerin yollarına karış karış, adım adım tabi olacaksınız. Bir rivayette diyor ki, حَذْ Bil بِالْقُذَّةِ Okun arkasındaki tüyler var ya kardeşler, o tüyler gibi onlara tabi olacaksınız. Biliyorsunuz okun arkasındaki tüy sanat işidir. Yani onu yapan usta dengeyi öyle bir gözetmesi lazım ki o ok hedeften sapmasın. Hepsinin milimlik olaraktan eşit olması lazım. Hâkeza Peygamberimiz diyor, siz de onlara milim milim, adım adım onlara tabi olacaksınız.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 Fakat sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkaracak olan yer sahadır, pratiktir. Bir gün peygamber sahabesine hitap ederken dedi ki kardeşler Ebu Derda bunu naklediyor. Dedi ki "Yushiku an yurfa al-ilmu." Neredeyse ilim ortadan kaldırılacak. Yani gün gelecek ilim bulamayacaksınız dedi. Sahabeden kardeşler Ziyad İbnü Levid adında bir sahabe var. Bu Ensar'dan ve Medine'de böyle hani aklı başında görüşüne başvurulan sahabelerden bir tanesi.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 Aleyhisselatü Vesselam döndü ona dedi ki Sekeletke ummu ya lebit Anan seni kaybetsin eyle bit. Anan seni kaybetsin eyle bit. Ve inni kuntu le ezunuke min efkahi ehlil Medine Ben de seni Medine'nin en iyi bilenlerinden, en iyi anlayanlarından, en fakih olanlarından zannederdim. Yani ben zannediyordum ki sen meseleleri anlayan bir adamsın. Aha bunlar Yahudi ve Hristiyanlar.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 Bu ciddi anlamda çirkin ve ayıptır. Yani şimdi biz konumuzun girişinde Selef'in bu konudaki tavrını anlattık. Selef kendilerine bir hüküm geldiğinde mesela Ömer'e bir hüküm geldiğinde Ebu Bekir bu konuda ne demiş dememiş. Ebu Bekir'den daha büyük bir mücahit var mı? Ebu Bekir'den daha büyük Rabbani bir alim var mı? Yok. Selef'e bir konu geldiğinde önce Ebu Bekir ne demiş dememiş. Allah ne demiş. Resulü ne demiş. Ondan sonra bütün ümmet ne demiş. Buna bakmışlar.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 Qital, farz kılınmadığı için Allah Azze ve Celle müşriklere davet yapıyor peygambere. Yani bu Kur'an ile müşriklere karşı cihad et, onlara mücadele et, onlarla da onlara karşı davet yapıyor Allah Azze ve Celle. Hakize, İbni Abbas bu ayet-i kerime ile alakalı diyor ki kardeşler, kim bize itaat hususunda, yani bize kulluk yaparken kendini zorlarsa, mücadele ederse biz onu doğru yola ulaştıracağız diyor. Yani selef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 Allah Resulü'nün döneminde böyle bir anlayış var mıydı? Cihad eden insanlar onların sözü Müslümanların sözünden daha değerlidir veya Allah cihad eden insanlara hakka isabet ettirir. Şimdi ben size cihad edenlerden birkaç örnek vereceğim. Uhud gününde sahabenin neredeyse yüzde sekseni Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın müşriklerin arasında terk edip bırakıp kaçtılar. Doğru mu? Allah cihat edenleri doğru yola ulaştırır. Hadi bakalım gelin anlayın bu meseleyi. Allah nasıl cihat? Yani sahabe yüzüstü bıraktıklarında Allah onları doğruya mı hidayet etmiş oldu? Hudeyendey e, şey gününde e, Huneyn gününde sahabenin büyük bir çoğunluğu Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı müşriklerin ortasında bıraktılar. Ondan sonra kaçtılar. Allah cihat edenleri doğru yola mı ulaştırıyormuş kardeşler? Mekke'nin fethinden sonra Huneyn'de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 Ne usulde, ne furuda, bizi milim selefimizin yolundan ayırmasın. Allahu amin, Allahu amin, Allahümme amin. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العالمين.